Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Öncelikle teşri kelimesini e, izahla başlayalım. Teşri ile anladığımız şeriat koymak, yani meseleyi dinle ilişkilendirmek teşride bulunmak küfürdür şüphesiz ve bu e, büyük küfürdür. Bunda da delil, delil olarak Şura suresindeki ayeti e, ele alıyoruz. Delil olarak Allah Azze ve Celle bu ayette dinden Buyurarak bunu dinle alakalı zikrediyor bu meseleyi. Teşrinin tamamı küfürdür. Bunun dışında mesela bir kimse e, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme meselesinde herhangi bir hükmü Allah'ın dinine nispet ederse, Allah'a nispet ederse, Resulüne nispet ederse, dinle ilişkilendirirse veyahut helal saymasıyla ilişkilendirirse Dinle alakalandırırsa, helal saymak da buna girer. Veyahut teddiyle derse, yani Allah'ın hükmünün yerine bundan sonra bu geçerlidir diyerek bunu dine nispet ederse, bunun küfür olduğunda hiçbir şüphe yok. Bunun dışındakilerde, mesela helal sayma, hükmü inkar etme, beşeri bir hükmü Allah'ın indirdiğiyle eşit görme, bunlar büyük küfürdür bu saydığım şekildeki hususlar büyük küfürdür. Bu şartlar yerine gelmiyorsa mesela bir kimse herhangi bir meselede Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa o e, mutlak manada dinden çıkaran bir küfür değildir. Ama yine de küfürdür. Fakat dinden çıkaran küfür değildir. İbn Abbas radıyallahu anh olmadan gelen rivayeti e, bu şekilde değerlendiriyoruz. Selefin de bu şekilde izah ettiğini onların eserlerinde görüyoruz. E, yani e, herhangi bir beşeri hükmü Allah'ın indirdiğiyle eşit gören, ondan üstün gören veyahut Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi caiz gören bir kimse, bir inanış bu küfürdür. Dinden çıkaran büyük küfürdür. Bu yoksa bu şekilde değerlendirilmez, küçük küfürdür. Ama her halükarda Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek, her ne olursa olsun, bu Allah'ın yasakladığı ee, sabit bir şey. Yani yasakladığı sabit olan bir şey. Zulümdür, fızıktır veyahut küfürdür. Yani bu kişinin itikadına göre değişebilir. Buyurun inşallah. Selamun Aleyküm. Selamun ikinci ee, İkinci soruya geçmeden önce birinci soruyu ben anladığımı kısaca özetleyeyim. Yani kişi Kurum kuruluş herhangi bir kurum veya bir kuruluş teşride bulunursa ancak bunu Allah'a nispet ederse yani dine nispet ederse Allah böyle dedi diyerek ya da din, din böyle emrediyor diyerek e, teşride bulunursa ya da böyle demese bile bu yaptığını helal görürse e, bir saniye sesim var inşallah. Tabii o da kilitli sesimin olup olmadığını sesim var değil mi? Ha o da kilitli olduğu için tamam tamam ee, bir kimse <gülüyor> arkadaşlar özelden yazmayın ben özeli de kapatayım da inşallah özelden yazmayın teşride <gülüyor> evet teşride bulunurken. Teşride bulunurken bu yaptığını helal görürse ya da Allah'ın bir hükmünü inkar ederse veyahut bu teşrisini dine nispet ederse bu kişi kafir olur. Ancak kişi bu yaptığını helal görmezse, caiz görmüyorsa, yaptığının haram olduğunu düşünüyorsa ya da dine nispet etmiyorsa, haram olduğunu düşünerek dine nispet etmiyorsa bu şartlar altında Teşride bulunursa bu kişinin yaptığı küfürdür. Ancak İslam dininden çıkaran küfür değildir. Bu kişi bununla büyük bir günah işlemiştir. Ancak İslam milleti içinde kalmıştır. Ben bu şekilde anladım. İkincisi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Allah'ın in indirdiğiyle hükmetmeyenler. Bunu da dediniz ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kişi bu yaptığının büyük günah olduğunu düşünerek ve bu yaptığını helal görmeyerek Ve e, inkar etmeyerek Allah'ın indirdiği hükmü inkar etmeyerek e, Yaparsa bu kişi Kafir olmaz dediniz Ben burada şunu soracağım Allah'ın indirdiğinin bir kısmıyla Hükmetmeme ile Bütünüyle hükmetmemeyi birbirinden ayırıyor musunuz? Yani kişi Allah'ın indirdiğiniyle tamamen Kitapla tamamen hükmü etmiyor Kitabı tamamen terk etmiş öyle beşeri kanunlarla hükmediyor. Bu kişiyle Allah'ın indirdiğiyle hükmettiği halde nefsine uyup veya zulmedip veya veya farklı sebeplerden dolayı bir veya birkaç bazı konularda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin arasında kafir olmaz, hasebiyle bir fark var mı? Birinci soruma yani anladığıma ek yapacağınız varsa buyurun yoksa ikinciye geçin inşallah. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Şimdi öncelikle e, biz teşri derken burada lugavi anlamını değil ıslahi anlamını kastediyoruz. Yani e, dinle alakalı olması. Bir fiil ne zaman teşri olur ne zaman olmaz. Yani her türlü kanun koymayı teşri olarak ele almıyoruz. Ama lugavi an anlamda bakarsanız her türlü kanun teşri kapsamına girer. Is ıslah da böyle olmayabilir. Yani e, Birincisi bunun aydınlanması lazım. İkincisi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeme meselesinde ister tamamıyla hükmetmeme olsun, isterse bazısıyla hükmetmeme olsun. Buradaki ayrım yine itikatla alakalı bir mesele. Yani biz bir kimsenin Allah'ın dinini geçersiz olduğuna veyahut bu zamana hitap etmediğine, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin de caiz olduğuna inandığını, böyle bir itikada sahip olduğunu ancak bazı fiillerinden anlayabiliriz. Sözlerinden anlayabiliriz. Yani zahire çıkan bir takım belirtilerle, yani alametlerle demiyorum, yani bu belirtilerle hükmedilir demiyorum. Fakat bunun kesin olması lazım ki o kimsenin kafir olduğuna hükmede Yani açık bir şekilde bu dile getirilmediği sürece... Biz burada zahiren kafir olduğunu demiyoruz, Belki batınen kafir olabilir o insan. Ama e, zahiren e, hükmetmemiz için açık, bevah olması lazım küfrün. Yani bu manada e, bir kısmıyla hükmetmeme ile tamamıyla hükmetmeme arasında e, bir fark yok. Selamünaleyküm. <gülüyor> Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. E, hemen buna paralel olarak Dediniz istihlalin veya inkarın bevvah bir şekilde yani çok net bir şekilde açığa çıkması gerekir. İstihlal bu şekilde açığa çıkmadığı müddetçe kişi bunu helal gördü diyerek ee, o kişiyi tekfir edemeyiz. Yani zanna dayanarak bunu tekfir edemeyiz. Peki istihlalin açığa apaçık bir şekilde çıkması neyle sabit olur? Dille ikrarla mı? Yani kişi diliyle ben bunu helal görüyorum. Ya da ben Allah'ın indirdiğini inkar ediyorum Şeklinde mi olur? Birinci sorum bu olsun Hemen ikinci soruda şu olsun Tağuta muhakeme olmak konusu olsun Tağuta muhakeme nedir? Tağuta muhakemeden anladığımız nedir? Nisa suresi 60. ayetinde Allah subhanehu ve teala'nın Yasakladığı, nehiyettiği Ve imanın nef nedir? Ee, tağuta muhakemenin de Bir kısmı küfür Bir kısmı küfür olmayan veya caiz ve meşru olan halleri var mıdır? İnşallah isterseniz tekrar edeyim. Birincisi şeydi. istihlal nasıl açığa çıkıyor? Sadece dille mi? İkincisi de Nisa suresi 60'tan nehy edilen. İmanın nefyeden nedir? Eee taukta muhakemenin küfür olan, haram olan ve meşru olan tarafları var mıdır? Selamünaleyküm. <gülüyor> Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. İstihlalin ortaya çıkması veyahut inkarın ortaya çıkması e, dil ile e, bir kimse diliyle bunu ortaya çıkarmasa da bu küfrü kalbinde taşıyor olabilir. Zahirde kendisine Müslüman diye hükmedildiği halde Allah katında bir kafir olabilir. Fakat bizim e, zahire göre hükmetmemiz gerektiği için bu zahir bu şekilde ortaya çıkar. Nitekim e, pek çok kimse bunu dilleriyle ifade ediyorlar. Bir örnek e, gerekirse işte İslam şeriatını çöl kanunları diye niteleyenler, Allah'ın hükümlerini e, bu şekilde istihza konusu edenler, e, bu şekilde ortaya çıkaranlar apaçık kafir olmuşlardır. Bu e, birinci soruyu soruya istinadendi. Tağuta muhakeme meselesine gelince Allah Azze ve Celle Nisa suresi 60. ayetinde e, mutlak manada e, burada imanı nefret Yani Zaten münafık olan bir insanın, zaten sebebi müzulünden anlaşılan da budur, bu ayetin sebebi ile ilgili olarak. Bunun münafıklık olduğunu Allah ile bildiriyor. Allah'ın hükümleri yerine böyle bir imkan bulunmasına rağmen, Allah'ın hükümlerini uygulama imkanı olmasına rağmen bir kimse bunu bir tarafa bırakarak tağutun mahkemesine başvurursa, yani burada Tağut'un mahkemesi derken Allah'ın indirdiğiyle hükmeden herhangi bir şey. illaki ki e, kapısında mahkeme e, yazması şart değil. Allah ve Resulü'nün hükmü dışında başka bir hükme başvuran bir insan e, şüphesiz münafıklardan olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin imanı nefyetti kimselerden de olabilir bu kimse. E, fakat e, her türlü mahkemeye başvuruyu Tağut'a muhakeme olarak görmüyoruz. Çünkü e, bazen Allah'ın dinine uygun bir şekilde zulmün def edilmesi bu, muhakemelerle, bu mahkemelerle mümkün olabilmekte. E, fakat e, o yazıda dikkat ettiyseniz şunu da belirtiyoruz. Bu mahkemelere başvuran kimsenin İslam'ın hükmünü iyice araştırması, bunu beceremiyorsa ilim ehlinden bunu sorması, hakkının ne olduğunu güzelce öğrenmesi, bundan başka bir şey talep etmemesi şartıyla. Yani İslam'ın e, öngördüğünden, İslam'ın caiz gördüğünden başkasını e, talep etmemesi şartıyla e, başvurabilir. E, bunun dışında bir şey zaten mümkün değil. Yani e, Allah'ın hükmünün dışında başka bir hükmü talep etmek elbette e, bariz bir şekilde münafıklıktır. Çünkü e, Allah Azze ve kendisine ve Resulüne e, itaat edilmesi, onun emirlerine uyulmasını istiyor kullarından. Bunun dışındakini yani nifakla ya küfürle vasıflandırıyor, Cahiliye hükmüyle, cahiliye hükmünü istemekle vasıflandırıyor Allah Azze ve Celle. Selamlar ekliyorum. <Aleyhümselam>. O <gülüyor> ee, Hemen bir ikin, bu sorunun devamı ve diğer bir soruya geçeyim ben. Ee, ayet ve yuridu şeytanu ayyuzillhum dalalen bagida. Şeytan onları en uzak bir sapıklığa ki sapıklığın en uzağı nedir? Küfürdür değil mi? Ayet bu şekilde bitiyor. Kimler için? Kendisinin Allah'ın indirdiği kitaba, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitaba ve daha önce indirilmiş kitaplara iman ettiğini iddia eden, yani ortada kendisinin Müslüman olduğunu zanneden, bunu iddia eden, böyle bir zan içinde olan bir kimse var. ne diyerek Allahu Teala bunların zanlarının kesinlikle doğru olmayacağını sebebi ise yuridun en yethakamu ile tağut. Tağuta muhakeme olmalarına bağlıyor. Allahu Teala buna bağlıyor. Ve bu suçlarının cezasını da yuridu şeytanu en yudallahum dalalen baida. En uzak sapıklığa yani küfre düşürmek istiyor diyor. Bununla ilgili sorum şu. Ayetin metni bu kadar sarih ve net olmasına rağmen sebebi nüzul ayeti taksis edebilir mi? Yani bu ayette Allahu Teala her halükarda Tağut'un hükmüne başvurmamızı yasaklamasına rağmen İslam'ın olduğu yerde başvuran kafir olur, İslam'ın olduğu yerde başvurmayan kafir olmaz şeklinde bir taksise nasıl gidebiliyoruz? Sebebi nüzul bunun için yeterli mi? Bununla birlikte ikinci soruda şu olsun. Yani böyle devamlı mikrofon al mikrofon bırak olmaması adına hemen ikinci soruda şu olsun tağut'a itaat teşride yani haramda veya mübahlarda değil bizzat onun teşrine itaat koymuş olduğu kanunlara çıkarmış olduğu yasalara itaat etmek Allah'ın indirdiğine muhalif yasalara itaat etmek mesela tağut emre diyor diyor ki ee, kim İstanbul'a girmek istiyorsa ben faraza bir örnek atayım. İstanbul'a girmek istiyorsa şöyle şöyle bir haramı işleyip işki içip İstanbul'dan girecek kişinin İstanbul boğazından Avrupa yakasına geçebilmesi için bir kadeh rakı içip öyle girmesi gerekir. Bunu teşri yapıyor. Kanun namun, kanun maddesi olarak bunu e, yürürlüğe koyuyor ve insanlara bunu dayatıyor. Bu noktada Al e, içki içmek aslen haram olmasına rağmen içki içmek aslen haram olmasına rağmen içki içip İstanbul'a giren tavukta itaat ettiği için sadece içki içme cezası mı vardır Allah katında? E, yoksa e, En'am suresi 121'de belirtilen "Fe in eta'tumuhum innakum le müşrikun." Siz de eğer onlara itaat derseniz müşriklerden olursunuz. Ayetinin kapsamına girer mi? İki sorun bu. Hemen hızlı bir şekilde tekrar edeyim anlaşılsın diye. Tağut anlaşılır zannedersem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmatullah. Şimdi Nisa suresinin 60. ayetinden başlayalım önce. Nisa Suresinin 60. ayetinin sebebi, nüzülü, ayetin anlamını tahsis eder mi? Öncelikle ayetin anlamında e, biz sebebi, nüzülü ayeti doğru anlayabilmek için e, başvururuz. Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Diyor Allah Azze ve Celle. Burada bir iman iddiası var. Devamında bunlar tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler. Yani... Bu isteklerini Allah Azze ve Celle ayetiyle bildiriyor. Allah Azze ve Celle bu isteği bildirmese biz bunu yine bilemezdik. Oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan onlarda uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister. Şimdi Allah Azze ve Celle tağuta muhakeme olmayı imana aykırı bir iş olarak zikrediyor. Bunu hiç kimse savunamaz. Yani mahkemelere e, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen mahkemelere başvurulması gerekir. Bunu kimse herhalde iddia etmez. Bizim burada e, dile getirdiğimiz şey mecbur kaldığı, insanın mecbur kaldığı durumlardır. Bir zulmü def edebilmek eğer Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın emrettiği şekilde e, mevcut şartlar içerisinde mümkün değilse o şekilde defedemiyorsan o zulmü e, bu şekilde def etmek şeriatında maslahatlarına uygun bir amel. Ee, ama Allah'ın hükümlerini e, istememek, ayette zikredildiği gibi, işte, e, tağuta muhakeme olmak istemek, e, bu apaçık bir küfürdür. Yani burada bir e, Allah'ın indirdiklerini beğenmeme var. Ve bu beğenmemeyi Allah Azze ve Celle kendisi açıklıyor. Verdiğiniz örneğe gelince, işte tağuta itaat, e, ne zaman insanı Kafir yapar. Bir kimse müşriklerin Allah'a şirk koştukları hükümlerinde onlar gibi uyarsa yani itikadi bakımdan uyarsa aynı onlar gibi kafir olur. Ameli bakımdan uyar fakat itikadi bakımdan e, onlara uyduğunu biz tespit edemiyorsak şüphesiz onun e, zahirine düşen büyük günah işlediğidir. Yani helal sayma burada gerçekleşmedikçe... Burada biz buna hükmedemiyoruz. Burada şunun altını özellikle çiziyorum. İstihlal şartı tefirde. Yoksa bir kimsenin kafir olmasında değil. Bunu ayırt etmek lazım. Bir kimse bir kimsenin kafir olması mesela şeriatta şu amel küfürdür dendiği zaman Allah ve Resulü bir amele şu amel küfürdür diyorsa işte onu helal saymaması lazım diye bir şart zikredemeyiz biz. Ama bunun dışındakilerde mesela içkiyi örnek verdiniz madem, içkide böyle bir şart ararız. Çünkü e, içkinin küfür olduğunu, imanın nefret ettiğini, içki içme halinde veya zina halinde iman nefyeden rivayetler rivayetleri olduğu gibi böyle olmayan rivayetler de var. Yani la ilahe illallah diyen kimsenin e, içki ise de, hırsızlık yapsa da, zina ise de cennete girebileceğini ifade eden e, rivayetler var, hadisler var. Bundan dolayı biz bunlarda istihlal şartını öne koşarız. Diğer meselelerde yani şeriatın fiilen, fiilin kendisi küfürdür dediği mesele. Mesela namazın terki küfürdür diyor şeriat. Biz burada işte bunu helal sayması, namazı terk etmeyi e, helal sayması veyahut namazı inkar etmesi gibi bir şart zikredemeyiz. İstihlal şartını sadece e, bunların haricindeki meseleler için zikrediyoruz ve bunu tekfir için bir kimsenin tekfiri söz konusu olursa bunun için zikrediyoruz. İçki meselesinde, yani o İstanbul'a girmek şeklinde verilen örnekte, onlara itikaden iştirak ederse şüphesiz kafirlerden olur. Ama sadece amelen iştirak etmişse, e, evet belki bir alamettir, onlara e, itikaden de iştirak ettiğine bir alamettir, bir göstergedir belki ama, o kimsenin tekfirine hükmetmek için küfrü bevah değildir. Selamun Aleyküm. Ve ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ee, <gülüyor> bu son itaatle ilgili yine onun üzerine bir soru sorayım inşallah. Ee, şey anlayamadım. Ee, tağuturret meselesini ben anlayamadım yani. Onu belirtmek isterim. Zaruret halini zaten zaruret halinde Zarurat, tubihul mahsurat değil mi? Onu biliyoruz. Zarurat halinde mahsurlu olan şeyler mübah olur. ikrah hali söz konusu olduğu zaman, şirk ve küfür fiili kalbi mutmain olduğu zaman kişi işleyebilir ve bundan dolayı kafir olmaz. Zaruret olmadığı, olmadığı halde, başındaki maddi bir sıkıntıyı giderebilme adına İslam devletinin olmadığı yerde tağuta muhakeme olan ile ee, İslam devletinin olduğu yerde Tağut'a muhakeme olanın durumları Farklıdır niçin Yani ben bu sorunun cevabını aramıştım İtaat meselesinde e, işki içen elbette kafir olmaz İşki içen elbette kafir olmaz Sormak istedim özellikle Şuydu Allah subhanehu ve teala Tevbe suresinin 31. ayetinde Ehli kitabı haham ve rahiplerini Rab ittihaz edinenler olarak isimlendirdi. Bu isimlendir, isimlendirmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle beyan etti. Onlar Allah'ın helaline haram, haramını helal yaptılar. Siz de onlara itaat ettiniz. Yani ibadet edicilerin suçu sadece onlara itaat etmesi. Tağuta itaat dinen yasaklanmıştır. Tağuta itaat dinen yasaklanmıştır. Onların itikadıyla itikatlanmak, onların itikadıyla itikatlanmak, Elbette bu küfürdür. Ancak tauguta itaat nedir? Bunun kapsamı nedir? Yani tauguta itaatin haram olan, küfür olan veya meşru olan boyutun nedir? Bunu şey yapmak istiyorum. Yani bunu öğrenmek istedim. Buyurun inşallah. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ee, tauguta itaat ee... Yani her türlü tağuta itaat. İlk önce tağutu sadece e, yöneticiler, yani hüküm koyan, kanun koyan, e, belli bir yasa koyan insanlarla sınırlandırmamak lazım. Çünkü tağut bundan daha geniş bir kapsama sahip. E, bu şekilde düşündüğümüz zaman, yani e, naslar bu şekilde ele aldığımız zaman e, kapsamın biraz daha genişlediğini açıkça görürüz. Mesela Allah azze ve cille itaat sınırını aşan her bir şey e, bir tuğyan halidir. Şimdi ee, kitapta ben örnek vermiştim bu konuda. Mesela bir baba evladına içki getirmesini emretse bu baba bir çeşit tağutluk yapmıştır. Evlada düşen tağutu reddetmektir, itaat etmemektir. Fakat evlat yine buna rağmen babasının içki getir emrini yerine getirse e, tağuta itaat etmiş olur fakat bu fiil onu kafir yapmaz. Böyle bir itaatin caiz olduğuna inanmadığı sürece, yani bunu helal saymadığı sürece ve babasını da tekfir etmesi gerekmez, reddetmesi gerekir. Diğer taraftan bu çocuk mesela e, tağutu inkar ne şekilde gerçekleşir? Sadece kalbin itikadıyla gerçekleşebilir tağutu inkar. Mesela hadiste buyruluyor ki, Müslüm'ün iman babında rivayet ettiği hadiste, e, kötülüğe, münkere, kal, e, eliyle gücü yeten, eliyle karşı çıkmalı. Diliyle gücü yeten, diliyle karşı çıkmalı. Bunların hiçbirisine gücü yetmiyorsa kalbiyle buz etmelidir. Eğer bu da yoksa, imandan zerre kadar yoktur buyuruluyor. Şimdi, burada şunu düşünün. Günahı bizzat işleyen bir kimse, mesela içki içen bir kimse, münkeri kendisi bizzat yapmaktadır. Ne eliyle karşı çıkıyor, ne diliyle karşı çıkıyor, ne de kalbiyle ona buğz ettiğini biz söyleyemeyiz değil mi? Ama... O kimsenin içki içmeyi helal saymaması bile e, burada iman bulunabileceğine bir delildir o kimsede. Çünkü her türlü münkerde e, işleyenlere karşı biz e, bu nası bu hadis-i şerifi ele alırsak e, herhalde yeryüzünde tağuta itaat etmez sebebiyle kafir olmayan hiç kimse kalmaz. Diğer taraftan TB 31. ayetine gelince... TB 31. ayeti daha çok dini hükümlerle alakalı. Yani elbette yöneticilerle de alakalı. Çünkü o da e, dine bakan yönü vardır. Din hayatın her alanındadır. TB 31 e, kendileri hakkında nazil olduğu zaman, yani İsrailoğullarının e, şirke düşmesini açıklarken Allahü Vüsalî islatıyorsa, Allah'ın helal kıldığını bu rahipler, din adamları e, haram saydığı zaman. Allah'ın haram kıldığında yine bu din adamları helal saydığı zaman e, onlar onları Rab edinmiş oldular diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buradaki ifadeye dikkat etmek lazım. İfadede Allah'ın haram kıldığını, Allah'ın helal kıldığını diyor. Yani burada Allah'ın hükmünün bilinmesi var. Allah'ın hükmü biliniyor. Buna rağmen bu insanlar bunlara böyle bir helal kılabilme istiyorlar. E, veya da günümüzdeki tabirle bazılarına iştihat yetkisi verip bu dinde e, istedikleri kısmı kesebilme, istediklerini ekleyebilme yetkisi veren e, mezhep mutasıpları gibi veyahut e, şeyh taklitçileri gibi veyahut e, mutasıp cemaat mensupları gibi üstadlarına böyle yetki verenler mesela ifadelerden birisi şu şekilde bunu e, Fethullah Gülen rahatlıkla kullanabiliyor. Diyor ki e, Allah Resulü üç yerde yalan cevaz vermiştir ama zaman bu yalanı Bediüzzaman bu yalanı nesh diyor diyor. Bediüzzaman dediği şahsa Allah'ın dininde koyduğu bir şeyi iptal edebilme yetkisi veriyor. İşte alimlerini Rab edinmek bu şekilde ortaya çıkar. Yani Allah'ın haram kıldığını veyahut Allah'ın helal kıldığını bildiği bir hükmü değiştirebilme, nesh yetkisini bir başkasına vermek. Bu ister yönetici olsun, ister alim olsun, ister şeyh olsun, kim olursa olsun, isterse sıradan birisi olsun hiç fark etmez. Böyle bir yetkiyi Allah'tan bir başkasına vermek şüphesiz e, küfürdür. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Ee, ne demek istediğinizi anladım inşallah. Devam edelim. Tağut'u veli edinmek. Allah Subhane ve Teala açık sarih ayetlerinde kafirleri veli edinmenin küfür olduğunu kâfirleri veli edinenlerin ise aynen onlar gibi olduğunu söylüyor. İmam Kurtubi'nin güzel bir açıklaması var. Minhum onlardandır. Yani kâfirlere nasıl davranıyorsa o da ona da aynı davranılır. Kâfirlerin sonu neyse onun da sonu odur şeklinde tefsir ediyor. Bildiğimiz üzere velayet her türlü dayanışma, ittifak, destek verme, arka çıkma Rukun etme, ona etme, onun arkasında durma şeklinde isimlendirilebiliyor. Ee, biz tağutların bizzat ayakta kalmasını sağlayan, yani kendisi olmadan olmaksızın devletini idame ettiremeyeceği, ikame ettiremeyeceği kurum ve kuruluşları, Tağut'un velileri, Ervan ve ensarları kapsamında değerlendiriyoruz. İşte siyasi idare olmadan bir tağuti sistem olmaz. Askeri ve polisi olmadan bir tağuti sistem olmaz. Ve bundan dolayı diyoruz ki, tağut'u tağut yapan, ayakta tutan asıl velayet, bu şekilde bir yardım, bu şekilde bir destektir. İkrah hali olmaksızın, ikrah halini cevabınızda müstesna tutarsanız iyi olur inşallah. İkrah halini kenara çıkartarak, tağutun bu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar onları veli edinip, onları veli edinip, dinden çıkmış olurlar mı? Yoksa bunun da istisnaları var mıdır? Ee, Allah için yapması, Resul için Yapması veya farklı mazeretlerle kişinin bunu yapmasının e, tağutu veli edinme da olmaz mı? Yani tağutu veli edinmek ne demek? Tağutu hangi durumda veli edinen büyük küfürle küfre düşer? Hangi durumda veli edinen küçük küfürle küfre düşer? Paralel olarak sorun bu inşallah. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi vel, e, veli edinmek üzerinde. tabu bu hepimizin sorunu. Yani e, bu asırda yaşayan insanlar e, Müslümanca yaşamak isteyen insanlar olarak hepimizin sorunu olan bir takım problemlerle karşı karşıyayız. Ve bizler Allah şahittir ki Allah'ın dinini yaşamak istiyoruz. Bu durumda hepimizin karşılaştığı bazı meseleler var. Biz bu, bu konularda elbette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ee, kendi problemlerimize çözüm bulabilmek için yegane rehber edinmek zorundayız. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke dönemi boyunca yani mustazaf bulunduğu dönemlerde e, bir takım fiillerde bulunduğunu görüyoruz. Bazı işler yaptığını ama günümüzde e, benzer işler yapanların e, bazı yorumlamalarla tağutu veli edine, edinmek anlamının yüklenebileceği bazı fiiller görüyoruz. Mesela Ebu Talib'in e, himayesine girmesi, e, Ebu Leheb'in himayesine girmesi, daha sonra Ebu Leheb'in e, Abdülmuttalib'in dinine sen hakaret mi ediyorsun diyerek e, himayesini ondan çekmesi üzerine daha başka himayeler araması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Buna katlanamayanları işte Habeşistan'a göndermesi ki Habeşistan o zaman için Allah'ın indirdiğiyle yöneten e, bir ülke değildi. Hristiyanlıkla yönetilen bir ülkeydi. Buraya göndermesi bu e, fakat kendisinin bir süre orada kalması, diğer sahabelerinin himaye aramalarına, eman güvencesi altına girmelerine e, müsaade etmesi, kendisinin bizzat girmesi, e, bunlar bizim değerlendirmemiz gereken şeyler. Bunu kesinlikle şu manada ele alırsak en büyük cinayeti işlemiş oluruz. Zaten bunu defalarca izah ettik. Bir kimse bu devletin e, memurluğunu, belli makamlarını, ...işte kesesini doldurmak... ...rahat etmek... E, ...dünyevi bakımdan... ...menfaatlerini ıslah etmek... ...bakımdan ele alıyorsa... ...bunun Allah için alakası... ...Allah ile alakası olmayan... ...hiçbir yönü yoktur. Ama... E, ...her Müslüman... ...şu toplumda yaşayan her Müslüman... ...hangi halde bulunursa bulunsun... ...tevhidi ishar etmek, tevhidi yaşamak... ...tevhide davet etmek durumundadır. Dolayısıyla tevhide aykırı düşen her şeyden de kaçınması lazım. Mesela memurların başına gelebilecek ne vardır? İşte yemin meselesi vardır. Onun dışında istiklal marşında saygı duruşudur, şudur budur. Bunun gibi e, şirke sebep bir sürü fiillerle karşılaşır. Hiç kimse şunu diyemez. Ha, memur olsun bunlar yapsın. Memur olsun yemin ediversin canım. Memur olsun işte putun karşısında saygı versin. Bunu hiçbir Müslüman söyleyemez. Bilakis makamı Tehlikeye dahi girse bu fiillerin hiçbirini işleyemez bir Müslüman. Bunları işlememelidir. Bunları işlemediği takdirde yani e, şirk fiilinde, bizatihi şirk olan bir fiilde vuku bulmadığı halde, yani bundan kaçınabildiği halde e, memur olan kimseye de neden memur oldun diyemeyiz. E, yani bunların şirke götürmesi için e, mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden birisinde e, zulüm dönemleri zikredilerek e, zalim yöneticiler geldiği zaman e, hakim olunmaması, Mekkas, vergi memuru olunmaması, arif olunmaması, yani e, halk temsilcisi, milletvekili olunmaması, polis, jandarma gibi e, kolluk güçlerinden olunmaması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Ama bunlar olursanız kafir olursunuz demiyor. Bunları olunmamasını tavsiye ediyor çünkü bunlar o zulüm çarklarını en fazla zulme yönelik, zulmün lehine işleten görevlerdir. Bu görevlerde bulunmamasını tavsiye ediyor. Tekvir etmiyor bu görevlerde bulunmayı çünkü bu görevlerde bulunduğu halde insan zulmü yerine getirmeyebilir. Bilakis belki zulmü, zulmün çarklarını devre dışı bırakıcı faaliyetlerde de bulunabilir. Bu görevlerde bulunduğu halde. Yani e, memur olmanın kendisi bizatihi küfür diyemez hiç kimse. Polis olmanın bizatihi küfür olduğunu kimse söyleyemez. Ama ne zaman ki e, Müslümanların karşısında küfrün safında yer alırsa o kimse dünya hükmü itibarıyla yine biz ahiret hükmünü karıştırmıyoruz burada. Dünya hükmü itibarıyla e, kafirlerle aynı muameleyi görür. Nitekim e, şu son günlerde gündeme gelen Afganistan'a Türkiye'den asker gönderilmesi gibi bir e, teklif zikrediliyor. Böyle bir durumda bir asker eğer Müslümanlara karşı ABD safında yer alırsa o kimseye kafir muamelesi yapılır. Ama böyle bir e, ortamda dahi e, kafirlerin aleyhine bulunduğu makamı kullanırsa o insan e, e, eline verilen silahı kafirlere doğru çevirir de onları öldürürse bu kimsenin küfür işlediğini söyleyemeyiz. Yani e, her fiilin kendi içerisinde derlendirilmesi lazım. Şeriatın bizzat işte şu fiil. Şu görevi almak küfürdür demediği bir şeye biz küfür diyemiyoruz. Ama dolaylı sebeplerden kişi e, aslı itibariyle helal olan bir fiilden dahi küfre girebilir. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ee, bu konuyla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim inşallah. Memuriyet meselesinden ziyade tagutu veli edinmek, veli edinenlerin hükmüne dair bunu sormuştum. Afganistan'a gidenler belki orada muharip güç olarak değil de yardımcı güç olarak ABD'nin safında savaşıyorlar, ABD'nin ABD'nin safında bulunuyorlar. Gitmeyenler ise ABD'den geri kalmayan TC'nin safında oluyorlar ve burada Müslümanlara karşı savaşıyorlar. Bizim sabah 430 buçuk evlerimizi basan köpeklerle evlerimize giren ellerimize kelepçe vurup cezaevine götüren. Bu tağutun askerleri veya polisleri daha birkaç gün önce yaşadığımız hadisedir. Ee, bu ikisinin arasında ne gibi bir fark var ben bilmiyorum. Diğer bir sorun, <gülüyor> buyurun. Hemen buna ben şey yapayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi e, Müslümanların aleyhine e, tehlike olabilecek konumlarda eğer Müslümanlar yer alabiliyorsa bana kalırsa yani benim şahsi görüşüm bu Müslümanlar o görevlerde yer almalı. Bilakis katılmalı ve o makamları kafirlerin aleyhine çevirebilmek için elinden geleni yapmalı. Yani burada bu şart var. E, o makamı kafirlerin aleyhine kullanabiliyorsa, Müslümanların lehine çevirebiliyorsa e, bu Müslümanlar için bir kazanımdır. Ama her türlü askere gidiş. Yani bugün e, TC'ye belki siz e, böyle bir anlam yükleyebilirsiniz. Zahiren e, çok da yanlış olmayabilir. Yani ABD'nin TC'deki e, yardım güçleri diyebilirsiniz. Ama mutlak olarak bunu söyleyemeyiz. Yani kesinlikle böyledir değil. Böyle bir anlam var. Yanlış değil. Ama mutlak olarak bunu söyleyemeyiz. Çünkü ABD ordusu bugün Türkiye'ye girecek olsa yine e, güvenliğini, asayişini e, bu ordu onlara karşı savunacak belki biz bu orduyla beraber aynı safta yer alacağız belki fakat e, bu kesinlikle şu anlama gelmiyor bu Tagot denilen e, Allah'ın dininde dinle karşı taşkınlık yapan bu insanların desteklenmesi onlara destek verilmesi onlara işte velâ e, içerebilen herhangi bir anlamın onlara yönlendirilmesi bu kesinlikle caiz değildir e, bilakis Müminler buralara girebiliyorsa ve Müslümanların lehine bu zulüm çarklarını çevirebiliyorsa bunu yapmalıdır. Çünkü bir askerlikte, yani ben kendim askerlik yaptığım için söylüyorum bir askerlik yaptığım sıralarda tamamlamıyla tevhid ehli de değildi. Ben sufiydim. Sufi olmama rağmen ben günde 180 kişiye tebliğ yapıyordum. Günde 180 kişiye tebliğ yapıyordum. Kapalı olan mescidi açtırmayı Allah muvaffak kıldı. İşte e, Ramazan oruçlarında e, Müslümanlara özel, oruç tutanlara özel e, iftar ve sahur yemeklerinin verilmesini e, sağlayabildik. Yani Allah bunu lütfetti. E, fakat hiçbir şeye de yani Allah'ın dininde şirk olarak belirtilen hiçbir şeye de bizi zorlayamazlar. Yani e, yemin töreni de dahil buna. Askere gitsin yemin etmesin. Sana Git şu Müslüman'ın tut içeri at diyorsa bunu yapması. Bunu kimse söyleyemez. Git e, askere git de onlar ne diyorsa yap. Bunu hiç kimse söyleyemez. Ama gitsin fakat onların İslam'a aykırı hiçbir fiiline de iştirak etmesin. Kendisine destek olarak aldığı askeri o asker bu küfür düzenine başına bela olsun. Yani bu şartla ancak e, bunu söylüyoruz. Yoksa Onların İslam'a aykırı her türlü fiillerinde iştirak etsinler, onlara yardım etsinler. Allah korusun, biz bunu söylemiyoruz. Selamünaleyküm. <gülüyor> Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> İki nakille diğer soruma geçeyim inşallah. Birincisi Seyyid Kutub. ''Ve len tarda ankel yehudu nasara hatta tettebi'a milletahum.'' Yahudiler ve Hristiyanlar sen onlara tabi olmadığın sürece mümkün değil sizden razı olmazlar diyor Allah subhanehu ve teala. Ve herkese İbrahim suresinde kafirler peygamberlerine dediler ki ya bizim dinimize gireceksiniz ya da biz sizi taşlayacağız. Seyyid Kutup Rahimeullah bu ayetlerin tefsirinde diyor ki kafir düzenlere girip dinine hizmet edebileceğini düşünen insanlar öncelikle bu dinin tabiatını arkasından küfrün tabiatını anlayamamışlardır diyor. Birinci nakil bu ikincisi Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi diyor ki keşke diyor e, Yunanlılar kalsaydı da bu Atatürk denen adam kalmasaydı en azından halk bunu Müslüman zannetti bunun buna destek çıktı. Yunanlılar kalsaydı en azından halk kanmazdı. Ona karşı savaşabilirdi diyor. Savaşırdı diyor. Bugün TC ordusu yerine <gülüyor> Keşke ABD ordusu olsa da veya yönetimi ABD olsa da bakın bu kafir devlet dediğimiz zaman hiç kimse bizi haricilikle suçlamasa. Diğer bir sorum. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Allah subhane ve teala Nisa suresinin 65. ayetinde. Bu ayette la yu'minune diyor yani iman etmiş olmazlar. İman etmiş olmazlar. Kim iman etmiş olmaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne gitmeyen veya e, o hükmü kabul etmeyen, kalbinde hareç bir zorlama olan veya ona teslim olmayan kişi iman etmiş olmaz. Bu ayetin kapsamı dahilinde buradaki iman mutlak iman mıdır yoksa imanı kamil midir? E, burada da kişinin mümin olmasını iptal edecek veya İptal etmeyecek bazı özel Müstesna durumlar var mıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hükmüne gitmeyen e, Veya o hükümden dolayı kalbinde Hareç bulunan O hükme teslim olmayan Kişinin durumu Yani hangi durumlara göre bu kişiyi değerlendirebiliriz Ayete dair sorum e, ifadesi mutlak iman mıdır Yoksa imanı kamil midir Selamünaleyküm. aleyküm <gülüyor> Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin Nisa 65. ayetinde zikrettiği üç farklı tavır var. Hepsine tek bir hüküm zikrediyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu ayette zikrettiği üç tavırda tek bir hükme raci, la yu'minu. Yani iman etmiş olmazlar. Ee, birincisi, Allah'a ve Resulüne muhakeme olmayanlar iman etmiş olmazlar. İkincisi, e, verdiği hükme Teslim olmayanlar, üçüncüsü bundan razı olmayanlar, ee, aralarında geçen hükümlerde dolayısıyla Allah ve Resulü'nün hükmüne başvurmayanlar iman etmedikleri gibi yani ayetin ifadesine göre e, bundan İslam'ın verdiği hükümden, Allah ve Resulü'nün verdiği hükümden razı olmayanlarda, teslim olmayanlarda, tam bir teslimiyet göstermeyenlerde aynı hüküm içerisinde zikrediliyorlar. Dolayısıyla e, biz bu ayetin nazil oluş sebeplerinden olan o ensarlı şahıs Zübeyir radıyallahu anh ile arasında geçen olayda açık bir e, teslimiyetsizlik var ama Allah Resulü o şahsı tekfir etmiyor. E, o şahıs eyalan Resulü e, Zübeyir halanın oğlu olduğu için mi e, ondan yana yani onu kayrıca hüküm verdin diyor. Adam açıkça ifadesiyle, dilinin ifadesiyle, verilen hükümden razı olmayışlığa dair bir e, alamet gösteriyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kimseyi tekfir etmiyor. Yani e, elbette biz Allah'a ve Resulüne muhakeme olmayanların, e, hükmü Allah'a ve Resulüne götürmeyenlerin, tartışıkları, ihtilaf ettikleri herhangi bir meselede hükmü, Allah'a ve Resulüne götürmeyenlerin bir çeşit nifak hasleti, bir çeşit küfür hasleti olduğu üzerinde iman ederiz. Nitekim bu husus, diğer bazı ayetlerde münafıkların sıfatı olarak zikrediliyor. Onlara Allah'a ve Resulüne gelin denildiği zaman, yüz çevirip uzaklaştıklarını görsün denilerek, münafıkların bir vasfı olduğu belirtiliyor. Ama açıkça bizim Yüklediğimiz sebeplerle bu kimseleri tekfir edilmez fakat küfür sıfatı taşıdıkları bu amelleriyle, bu fiilleriyle bir çeşit küfür veya nifak yani imanı bir şekilde nef yedici, ortadan kaldırıcı bir sıfat taşıdıkları sabit. Ama bu bizim e, tekfirimizi gerektirecekse yine tekfirin şartlarının manilerinin e, ortaya çıkmasına bakarız. Selam. Selamünaleyküm. Aleyküm ee, karşımızda iki durum var. Birincisi la yu'minuna. Allahu Teala iman etmiş olmazlar diyor. İkinci durum ise sebebin nüzul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiyi tekfir etmiyor. İslam alimlerinin ayetin tefsiri veya bu rivayetle ilgili kavillerine baktığımız zaman e, alimler ayetin metniyle mi oynayalım yoksa sebebin nüzulle mi oynayalım şeklinde bir tercih yapmak zorunda kalmışlar. Yani ayetin metniyle sebebin nüzul arasında bir sorun var gibi. Çünkü ayet layu'minun ne diyor? Onlar iman etmezler. Sebebin nüzule baktığımız zaman sebebin nüzulde geçen e, ben sözümü bitireyim inşallah. Sebebin nüzulde geçen ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı tekfir etmiyor. Tekfir etmiyor. Ee, İslam alimlerinin eserlerine baktığımız zaman ayeti olduğu gibi almışlar. Yani la yu'minune ne kamil imana veya ne de buna benzer şeylere hamletmemişler. Mesela İmam Nevevi demiş ki bu adamın ensari olması onun Müslüman olmasını gerektirmez. Yani o adam Müslüman olmayabilir. Yine bir başka görüşe göre Kadı Ebubekir İbnü'l Arabi demiş ki bu bir münafıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde münafıklara ilişmemekle mükellefti. Muhammed kendi ashabını öldürüyor demesinler diye şeklinde yorumlar yapmışlar ve herkese zaten hadisin sonunda geçen Zübeyr bin Avvam diyor ki ben diyor bu olayın bu ay bu ayet üzerine bu ayetin bu olay üzerine olduğunu zannediyorum diyor. Yani sebebin de bir kat'iilik yok. Zübeyr bin Avvam'ın ifadesi aynen bu şekilde ben ayetin bu olay üzerine indiğini zannediyorum diyor ki Hakeza İmam Taberi Nisa suresinin 59'dan itibaren 60'dan itibaren hepsini tek bir olay üzerine o Hazreti Ömer'le veya diğer tağuta muhakeme olmak isteyen kimse üzerine söylüyor. Burada la yu'minune ifadesini imanı kamile hamletmemizi gerektiren sebep ne? Sorun bu inşallah. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi e, bir takım ihtimallerle e, açık bir nas ortadan kaldıramaz. Çünkü e, bu rivayet bu ayetin sebebi üzülü olmasa bile bu ayetin sebebi nüzulü olmasa bile vaka tamamen Allah Resulü'nün hükmüne bir e, rızasızlık var. Yani ayetin içeriğine bir intibak var olayda. E, ister sebebin üzülü olsun, ister olmasın bu konuda hiç fark etmez. Sonuçta e, böyle bir rivayet vaki olmuş ve bu sayı olarak nakledilmiş. E, o kimse münafık mıydı, değil miydi, Müslüman mı değil miydi? E, bunlar sadece ihtimalle ortaya atılan şeyler. E, rivayette o kimsenin münafıklardan olduğu geçmiyor. Bilakis e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinine göre, hükmettiğine göre aslı itibariyle o kimseye Müslüman Hatta i̇bn Hacer e, yanlış hatırlamıyorsam ismini dahi veriyor. Sahabeden birisi olduğuna dair e, rivayetten de delil getiriyor. E, burada önemli olan fiilin vuku bulmuş olması, buna rağmen Allah Resulü'nün tekfir etmemesi. Ha, Allah Resulü'nün münafıkları tekfir etmemesine gelince e, elbette e, la ilahe illallah sözü, yani e, la ilahe illallah sözü, o kimseye dünyada Müslüman muamelesi yapmayı gerektiren bir söz. Müslümanların arasına katılan, Müslümanların safında yer alan, e, La ilahe illallah diyen, bizim kıblemize yönülen kimseye e, biz bevah bir küfür görmediğimiz sürece, küfrünü apaçık ortaya koymadığı sürece e, Müslüman muamelesi yaparız. Dünyadaki hükmü budur. Ama kalbinde çok ihlaslı gözüktüğü halde kalbinde küfür taşıyan olabilir. Buna Allah hükmedecektir. Bu bizim alanımız değil. Yani e, her mesele olduğu gibi bu konuda da küfrü bevah, apaçık, yani hiçbir şüphe taşımayan bir küfür olması lazım ki, yani bütün manilerinin, engellerinin ortadan kalkıp şer, e, şartlarının yerine oturması lazım ki bir kimsenin kafir olduğu ortaya çıksın. Çünkü e, bir kimsenin kafir olduğuna hükmetmek, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekle alakalı bir konudur. Ve e, bu hüküm doğru olmazsa belillerin e, e, yerine gelmeden yapılması halinde kişinin kendi aleyhine dönebilecek bir hüküm olduğu için yani o kimseyi korumak için değil bizim kendimizi korumamız için bundan alabildiğine sakınmamız gerekiyor <gülüyor> selamun aleyküm anladım inşallah diğer bir konuya geçelim usule dair birkaç sorum olacak da ondan önce son bu konularla ilgili son bir şeye geçelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen birçok hadis vardır ki la ilahe illallah diyenden el çekmek. La ilahe illallah diyen kimseden el çekmek. Bununla beraber yine bir başka hadiste men قال, la ilahe illallah ve min dunillah, ve damuhu. Kişinin malı ve kanı ne zaman haram olur? Yani zahiri İslam ne zaman meydana gelir? Ne zaman meydana gelir? La ilahe illallah demekle birlikte şirkten teberri etmesi. Yani Allah'tan başka ibadet edilenlerden teberri etmesi, uzaklaşması, Allah'tan başkasına ibadeti bırakması. Kişinin mal ve can korunması ancak bu şekilde meydana gelir. Müslim hadisidir bu. Ve hisabuha ile Allah hakiki İslam'a gelince, yani Allah katındaki durumuna gelince o Allah katındadır bizi ilgilendirmez. ve buna benzer fıkıh kitaplarına baktığımız zaman, külliyatlara veya tefsir veya hadis kitaplarına baktığımız zaman Kişi nasıl Müslüman olur? Kişi nasıl Müslüman olur? Bapların da şu tip ifadeleri çok görüyoruz. Yani şöyle ifadeleri çok görüyoruz. Nedir bunlar? Eğer diyor ilk defa İslam'a davet olunan bir kimse ise La İlahe Allah demesi yeter. Ancak La İlahe Allah dediği halde Allah'a şirk koşan ise La İlahe Allah dediği halde Allah'a şirk koşan ise Bundan teberri etmesi gerekir. Şirkinden teberri etmesi gerekir diyor. Ve hakeza İmam Hafız İbni Hacer el-Eskalani baride diyor ki sadece la ilahe illallah kavli kişinin Müslüman olması için yeter mi? Umumen diyor bu yetmez. Racih olan görüşe göre bu yetmez diyor. Sadece ondan kılıç hükmünü kaldırır. Yani onu öldürmeyiz. Kılıç hükmünü kaldırmamız demek, kaldırmamız demek onun Müslüman olarak kabul etmemiz değildir. Sadece öldürmeyiz ancak onun İslam'ının zahiren kabul edilebilmesi için bu söylediğinin doğru olduğuna dair bir şeyler ortaya koyması gerekir diyor. Ee, i̇bn Hacer el Asqalani. sorum şu. Sadece kişinin La İlahe İllallah demesiyle ona Müslüman hükmü, kılıç hükmü değil. Bu yüzden e, Usame bin Zeyd hadisini veya savaşta La İlahe İllallah diyen kişiden kılıcı çekme hadisini e, burada zikretmemize gerek yok. Onlar benim sorumun ee, mukabil yani cevabı değil. Sadece la ilahe illallah demesi ve Allah'a şirk koştuğu halde açık bir şekilde Allah'a şirk koştuğu halde bir toplumun la ilahe illallah demesiyle onları Müslüman kabul ediyoruz. Ediliyor. Bu düşünceyle Müslim hadisini kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka ibadet edilenler reddederse ikinci şart olarak yani şirkten teberri ederse şartını nasıl uzlaştırıyoruz? Yani şu an sizin de katılacağınız üzere hayatının tamamında Allah'a şirk koşan bir toplum içinde yaşıyoruz değil mi? Ee, bu toplum La ilahe illallah derken Allah'a şirk koşuyor. Sadece bu kavilleriyle Müslüman olarak kabul etmeyi bu hadis ve bu hadise binaen İslam ümmettinin, İslam ulemasının hemen hemen tamamının bu noktadaki görüşlerini nasıl uzlaştırıyoruz? Selam Aleyküm. Selam ve Rahmetullah. Şimdi e, naklettiğiniz bu görüşler, alimlerin e, bu ifadeleri yerli yerindedir. Bunlara bir itirazımız yok. Yani e, onlar kendi ortamlarında mesela bir Hristiyan Müslüman olması için la ilahe illallah dese yetmez. Hatta Muhammed'in Resulullah dese dahi yetmez. Çünkü Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselatü Allah'ın Resulü olduğunu kabul edenleri var. Fakat e, o Mu Müslümanların Resulü'dür. Bizim Resulümüz İsa'dır. Biz Muhammed'i kabul etmeyiz e, diyen kesimleri de olduğu için Muhammed'in Resulullah demesini de yeterli bulmamışlar. Veyahut Belli bir şirk üzerindeyken İslam toplumuna katılan, Müslümanların arasına katılan bir kimse de e, üzerinde bulunduğu şirki terk etme dair açık bir alamet e, zikretmesini istemişler. Şimdi bizim burada bu meseleleri ele alırken şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bizim yaşadığımız toplumda e, şu ifadeye katılmıyorum. E, sabahtan akşama kadar her türlü şirki işleyen bir toplum ifadesi. Bu ifadeye katılmıyorum çünkü bu toplum bu şekilde bir genellemeyle... Zikredilemez, şüphesiz bu toplumda tevhid ehli insanlar var. Ee, elbette cahil, e, cahilliği küfre varan, e, maderet olanı ve olmayanı var. E, apaçık bir şirk içerisinde yani müşrik diyebileceğimiz, kafir diyebileceğimiz insan da var. Fakat Müslüman diye dememiz gereken insanlar da e, oldukça fazla. Bu sebeple toplumu toptan e, bu ifadelerle zikretmiyoruz. E, sadece şunu söyleyelim. Mesela La İlahe illallah sözünü adam söylemiş. Bu toplumda yani bir e, bizzat mensubu olarak ben kendi e, işte aklımı ermeye başladığı andan itibaren e, bir cemaat görüyoruz. Yani ilk önce ben Kur'an kurslarına giderdim. Mesela camilere giderdim. Kur'an dersi verilirdi. Oraya giderdim. E, hoca efendi e, Kur'an öğretirdi. Kur'an öğrenirdik. Sonra nurcular denilen bir cemaatle karşılaşıyorum. Ben o an bakın kendimi Müslüman sanıyorum, Müslüman sayıyorum ve o şekilde biliyorum. La ilahe illallah demişim, İslam safına girmişim ve Müslüman olduğuma inanıyorum. Nurculara giriyorum, bakıyorum bunlar daha bir güzel önceki yaşadığım toplum, bir sürü cahillik içerisinde. O halde ben bu la ilahe illallah bir daha gözden geçireyim. Ondan sonra nurcuların başka bir fraksiyonu. Bakıyorum onlar, bunların da fark edemediği bir takım doğruları tespit etmişler. Onları beğenmişim. Bu sefer yeniden bir La İlahe İllallah. Ondan sonra bu nurculardan kurtulup işte bir tarikat e, ekoli biraz daha farklı ele alır meseleleri. E, bu sefer La İlahe başka bir fark, bakış açısı. Ondan sonra e, işte biraz daha farklı bir cemaat derken, Bakıyoruz sadece kitap ve sünnet diyen hatta mezhepleri de mezhep tasubuna da karşı çıkan başka bir e, görüşle yeniden La ilahe illallahı gözden geçirmemi gerektiren başka bir şeyle karşılaşıyorum. Şimdi bu toplumu bizzat yaşayan fert olarak sizde dahil hepimiz bizzat bu toplumun içerisinde yaşayan insanlar olarak öncelikle La İlahe illallahın manalarını toplum olarak bu sözü zikrettiği gibi insanlara anlatanlar tarafından da iyi anlaşılmadığının farkında olmamız lazım. Şimdi bir kimse La İlahe illallah demekle sadece Müslümanlardan olduğunu sanıyor. Bunu söylüyor ve bu şekilde biz bunu Müslüman kabul ederiz. Ama La İlahe illallah'ın bütün manalarını kim biliyor? Kaç kişi biliyor? İnsan bilmediği halde şirk işleyebiliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadisinde belirtildiği gibi. Bildiğiniz şirklerden Sakının bilmediğiniz konusunda da Allah'a sığının diyor. Gece yatarken kafirun suresi okumayı bilmeden işlenen şirkleri kefaret olarak zikrediyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Kişi bilmeden demek ki bir takım şirkler işleyebiliyor. Yani La ilahillallah dediği halde mesela zatü envat meselesini e, o, o yüzden zikrediyoruz bazen. Bu kimseler La ilahillallah demişlerdi. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam biz şunu diyebilir miyiz? Bu kimselerden sadece kılıcı kaldırdı ama onlara Müslüman demedi. Böyle bir iddia ortaya koyan kimse, e, delilsiz, batıl bir iddiada bulunmuş olur. Bu kimseler, zaten vat olayının muhatapları, La ilahe illallah demişler ama bize de ilah edinsene demenin, La ilahe illallah'a aykırı, mütenakız bir söz olduğunu, bir fiil olduğunu idrak edememişlerdi. Ama kendilerini Müslüman sayıyorlardı. Allah Resulü de onlara Müslüman muamelesi yapıyordu. Ve Müslümandılar. Sadece... Bir eksiklikleri hem de tevhidle ilgili bir meseledeki eksiklikleri e, onları bu konuda belki mazur durumuna düşürmüştü. Şimdi bizler e, kendimizi ele aldığımız zaman la ilahe illallah'ı her söylediğimizde e, bütün manalarını idrak ederek şirkin tamamından teberri ettiğimizi icmalen söylüyoruz. Yani bütün tafsilatını bilmeden söyleyebiliriz bunu. Ama en azından her La İlahe İllallah şunu bilir. Ben bu sözle İslam'a girdiğimi, diğer bütün dinlerden teberri edip İslam'a girdiğimi biliyorum. Bunu ifade etmek için La İlahe İllallah diyorum. Biz bir de bu gayeyle bu sözü söylediğini bildiğimiz, bildiğimiz halde o kimseyi Müslüman muamelesi yaparız. Çünkü La İlahe en asgari, bu toplumda anlaşılan en asgari manası budur. İslam dışındaki bütün dinlerden teberri edip Allah'ın dinine, Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gönderdiği dine dahil olmak. Bunu biliriz. Bu icmali bir kabuldür. Ama tafsili meselelerde kişi mesela daha önce hiç duymadığı bir ayeti duyar, tekrar ona imanla muhataptır. Hiç duymadığı bir hadis duyar, bu mümkündür. Gayet mümkündür. Ona imanla mükelleftir. Daha önce icmalen kabul ettiği için biz bunu söyleyen kimseden bu sözü de, bu hadisi de, bu ayeti de kabul etmesini isteriz. Kabul ederse ne ala etmezse e, neden etmediği sorulur. O konuda bir şüphesi varsa e, giderilir. Ispat ortaya konulur. Buna rağmen ayak dirirse o zaten kendi yolunu seçmiştir. İstediği kadar la ilahe illallah desin. E, bu manadaki önüne çıkan bu küfürle ilgili meselede ayak dirediği sürece, mesela Allah'ın kitabından bir ayet inkar ettiği sürece... Allah Resulü ve Vesselam'ın sabit e, bir hadisini reddettiği, onun içeriğini inkar ettiği sürece o kimse kafirdir. Ama bunu kabul ediyor. Fakat anlamada bir takım problemleri varsa, mesela biz e, bir namazı inkar eden ve bir müziğin haramlığını inkar edeni eşit pozisyonda tutmayız. Çünkü namazı La İlahe diyenlerden hiç kimse inkar etmez. Edemez yani. Eden var. Belki bunun farziyetini eden olabilir. La ilahe illallah dediği halde. O apaçık küfürdedir. Çünkü e, asgari bir şekilde herkesin zaruri olarak bilmesi gereken bir meseledir. Bu toplumda aynı şekilde zinayı Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı herkes tarafından bilinmektedir. Zinayı inkar eden, zinanın haram olduğunu inkar eden bir kimse apaçık küfürdedir. Bunda cehalet mazereti veya başka bir mazeret aranmaz. Çünkü dinen zaruri olarak, mecburi olarak bilinmesi gereken bir meseledir. Bundan daha öncesine gidersek, rububiyetle ilgili meseleler. Herkes Allah'ın varlığını kabul etmek zorundadır. Allah'ın varlığını kabul etmeyen bir kimse, e, bu bunun Müslümanlığından bahsedilemez. Cehaleti mazeret olmaz yani buna. Veyahut bugünkü İskender, Evrenesolu gibi e, peygamber olduğunu iddia eden, kendisine kitap indiğini iddia eden kimselerin, Rasul olduğunu tasdik eden bir kimse, istediği kadar La ilahe illallah desin, cehaletin mazeret olmadığı bir konuda Cehaletin mazeret olmadığı bir konuda herkesin eşit şekilde bilmek zorunda olduğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir peygamber ya da Resulün gelmeyeceği gibi bir meselede asla muhalefet etmiştir. Ve dinen bilmesi zarru olan bir konuda böyle bir muhalefette küfürdür. Cehalet bu konuda mazaret değildir. Bizim mazeret olduğunu söylediğimiz konular La İlahe illallah'ın bütün herkesin bütün manalarını bilmediği hususlar. Mesela e, nazar boncuğu, muska muskanın e, şirk olduğu kaç kişi tarafından biliniyor? Böyle bir bilgi ancak e, nasların ulaştırılmasıyla zahmet isteyen bir işle elde edilen bir bilgi. Yani la ilahe illallahı söyler söylemez hemen kazanılığı veren bir şey değil. Fakat en asgari de la ilahe illallah diyen bir insan İslam'ın zinayı haram kıldığını, içkiyi haram kıldığını, namaz kılmayı günde beş defer, farz kıldığını, e, yılda bir ay oruç tutmayı farz kıldığını, Allah'ın beytini ömürde bir defada olsa gücü yeten e, etmesini farz kıldığını. Bunlar en asgari olarak herkesin bildiği şeyler. Ama buna rağmen bunları bile bile, bunları inkar eden, bunları reddeden kişinin durumu tamamen farklıdır. Yani bizim Müslüman olarak kabul etmemiz gereken şey herkesin asgari olarak eşit şekilde bilmek zorunda olduğu hususlar. Bunları bilerek la ilahe illallah diyen elbette Müslüman kabul etmemiz gereken bir kimsedir. Ama detaylarda insanların önüne birçok mesele çıkar. Namazın terki meselesini el aldığımız zaman işte namazı terk eden tembellikle mi terk etti yoksa inkar ederek mi terk etti yoksa e, komple tamamen mi terk etti yani bu ayrıntılarda Ehl sünnet ilim adamlarının, alimlerin dahi bir takım naslara dayanarak ihtilafl ettiklerini biliyoruz. Hatta tevessül gibi bir konuda dahi, tevessül gibi bir konuda dahi Sıddık Hasan Kanuni ömrü boyunca insanları tevhide çağırmış, şirkten sakındırmış. Sıddık Hasan Kanuni gibi bir alimin, Allah ona rahmet etsin, e, böylesine bir almin dahi tevessül konusunda problemi olduğuyla karşılaşıyoruz. Veya buna benzer bir pek çok örnek zikredilebilir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Anladım inşallah. Diğer bir soru cehalet veya tekfirin engelleri konusu açıldı. Onunla ilgili de birkaç sorun var. Fazla tutmayacağım inşallah. Siz kusura bakmayın. Ee, mesela dediniz ki İskender evrensel e yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son peygamber olduğu ve ondan sonra bir peygamber gelmeyeceği. Bu dinin zaruri hükmüdür. Bu konuda bir cehalet, mazeret kabul edilmez. Ee, ancak bu adamların getirmiş olduğu delillere baktığınız zaman, burada inspek ortamında görürsünüz, ilim ehli olarak bilinen insanlar dahi bu kişilerin getirmiş oldukları delillere cevap vermekten acziyet içinde kalıyorlar. Çünkü nebi ayrımına, rasul ayrımına gidiyorlar. Bir rasul gelmeyecektir ama nebi gelecektir diyorlar. Hateme fazilet bakımından mühürlemektir yoksa son bakımından mühürlemek değildir gibi birçok şüpheler getirebiliyorlar. Birçok şüpheler getirebiliyor ve insanlar buna kanabiliyor. İnsanların bu şekilde kanması e, bu meselede bu meselede mazeret midir değil midir? Yani İskender Evren Solvena kandıkları için e, ittiba edenler, tabi olanlar kandırıldıklarından dolayı ittiba edenler bu meselede mazeretli midir, değil midir? Selamun Aleyküm. <gülüyor> Aleyküm selamun rahmetler. Şimdi dinen zaruri olarak bilmesi gereken meselelerde muhalefet edenler, buna aykırı yol tutan insanlar, onlara asli olarak İslam'dan, beri oldukları, İslam'dan İslam dininin dışına çıktıkları şeklinde muamele yapılır. O kimseler gerçekten e, olabilir ya, yani dediğiniz gibi e, ciddi bir takım şüpheleri, bilgisizlikleri varsa e, bu bir kere şüphe edilmemesi gereken, şüphe edilmeden bilgi edinilmesi gereken bir konuda şüpheye binaen iman ettikleri için onların imanlarının geçerli olmadığı ortaya çıkar. Bu sebeple onların cehaleti Mazur değildir. O kimsenin e, cidden bir e, mazeretlik durumu varsa bunu kendisinin ispatlaması lazım. Bizim değil. Yani aslı itibariyle onun hükmü İslam dışı olmasıdır. Yani İslam dışı bütün dinlerde kadiyanilik olsun, işte İskender Evrenesolu olsun, batinilik olsun. Bunlar da böyle. Ama biz mesela bir sufile baktığımız zaman bunlarla e, eşit şekilde değerlendiremiyoruz. Çünkü sufiler içerisinde e, mesela fıtri meselelerde e, muhalefet edenler olduğu gibi yani apaçık bevah küfre düşenler olduğu gibi böyle olmayan pek çokları da var. Dinden bir nasla dayanmış ama zayıf ama sahih. Sahih delile dayananları da var. E, sahih delili tevil ediyor. Ve tevil de kabil bir tevil. E, bu kimseyi biz elbette İskender evrenası solu gibi değerlendiremeyiz. Ama bugün İskendercilere baktığımız zaman bu adamlar daha önceden Allah'ın ayetleri hakkında edinmeleri gereken, mesela Kur'an-ı Kerim'in e, i̇man ederken e, etmiş fakat bu konuda başka birisinin tahrifi karşısında şüpheye düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mütevatir sünneti karşısında şüpheye düşüyor. Bu kimseler e, temel bir, bir takım esasları e, devre dışı bırakıyorlar. Yani olmazsa olmaz, imanın olmazsa olmaz rükunlerinden birini yıktıkları için onların asla itibarıyla e, hükmü budur. Yani Hristiyanlarda, Yahudilerde de durum bu. Mesela bir insan Hristiyan bir ortamda yetişir. Allah Azze ve Celle Hristiyan olsun, Yahudi olsun veyahut da hangi dine mensup olursa olsun. İslam dininden başka bir dine kendisini nispet edene bizim kafir muamelesi yapmamızı e, istiyor. Yani bu şekilde Allah'ın kitabı bunu gösteriyor. Ha işlerinde mazur olanı vardır. E, bırakalım e, o mazeretin kendi ispatlasın. Ama La İlahe illallah diyene gelince La İlahe illallah diyeni hem o kimsenin Müslüman olması sebebiyle hem de bizim e, kendi imanımızı muhafaza edebilmemiz sebebiyle tekfirden mümkün mertebe geri durmamız lazım. Yani şartların oluşmasını, e, manilerin ortadan kalkmasını e, gözetmemiz lazım. Peygamberlik iddiasında bulunana gelince Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuda açık bir uygulaması bize rehberdir. Müseylemetül Kezzab'ı biz burada delil getiririz. Müseylemetül Kezzab... E, La ilahe illallah diyen, Muhammedun Resulullah diyen ve namazla kılan birisiydi. Muhammed Allah'ın Resulü'dür de diyen birisiydi ama ben de Allah'ın resulü diyen birisiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde İslam cemaatinden ayrılan, kendilerine ayrı bir yoldan, kendilerine başka bir peygamber tanıyan bu millete karşı savaşılmasını, onun öldürülmesini emretmiştir. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam. Diğer bir şey yani ben burada işin aslı başta söylediğim gibi yorum yapmayacağım ama çok ciddi bir tezat görüyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi ve son rasul olduğu risalet hüccetiyle sabittir. Bugün kuran ve sünnetten sizin elinize hiçbir bilgi ulaşmasa siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aklınızla son rasul olduğunu bilemezsiniz. Hatta akıl Resulullah'ın son rasul olmadığını gerektirir. Çünkü bundan önceki bütün rasuller arka arkaya gelmiştir. Ve risaletin sonu kesilmemiştir. İhtiyaç olduğu anda Allah toplumlara rasul göndermiştir. Şu anda da ihtiyaç vardır. Rasul gelmesi gerekir diye aklen düşünebiliriz. Ancak <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son rasul olduğu risalet hüccetiyle sabittir. Risalet hüccetiyle sabittir. Risalet hüccetiyle sabit olan bir meselede insanların cehaletini veya başka tevillerini tekfirin engeli olarak kabul etmez iken sadece Allah'ın yardım edeceği, <gülüyor> Allah'tan başkasının yardım edemeyeceği, Allah'tan başka velilerin güç ve kuvvet sahibi olamayacakları sarih naslarla belirtilmişken, sarih naslardan hakeza fıtrat dahi bunu söylerken, e, benden binlerce kilometredeki öteklikte yaşayan bir insanın beni duyamayacağı, beni göremeyeceği, bana yardım etmeyeceği aklende sabit iken, e, bu konuda inhraf içinde olanlar niçin Mazeretli oluyor. Ben burada bir tezat görüyorum. Ee, yine konuyla paralel olarak genel özetlerseniz. Cehalet tekfirin ne zaman engelidir, ne zaman değildir? Ve cehaleti sebebiyle mazur olmayanlar kimlerdir? cehalet sebebiyle mazur olmayanlar kimlerdir? Selamun Aleyküm. <gülüyor> Aleyküm ve rahmetullah. Şimdi e, bir İskender, Evren'e soğulu veyahut Kadiyaniler gibi meseleleri ele alırken İslam'ı hiç tanımamış, İslam'a hiç girmemiş birisinin bunlara tabi olmasıyla La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyen birisinin bunlara tabi olması arasında fark var. Çünkü e, risaletle e, bunlara bu hüccetin ikame olması Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın son Resul olmasını içeriyor. Yani böyle bir e, risalet hücceti bununla kay Bu temel bir meseledir. E, diğer tarafta e, bir takım hükümler genel olarak zikredildiğinde Muayyen şahıslarda mutlaka tabi e, detaylar incelenir. Biz bir İskender Evrenesçi birisiyle dahi e, hükmederken o kimseyi muayyen olarak ele alırız. Te, yani tekfirin manileri, şartları konusunda bunu yine biz e, ele alırız. Yani bu gerçekten e, cahil birisi mi? Mesela bir e, Hristiyan düşünün direkt İskender Evrenesi olduğu ile tanışıyor. Ve bu kimse la ilahe illallah söylüyor. Kendisi Müslüman olduğunu zannediyor. Böyle bir durumda olabilir. Bu kimseye doğru İslam'ın hucet edilmesi ikame yapılması gerekir. E, bu o mesele alakalı. Şimdi Sufilere gelince bir İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün. Allah Azze ve Celle şimdi ayet numarasını e, hatırlayamıyorum ama e, Allah Azze ve Celle bunu anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam kavmine hucet getirdiği zaman e, hayır Enam 75 değil. İbrahim Aleyhisselam diğer peygamberler için de geçerli. Benzerlere zikrediliyor. Sadece İbrahim Aleyhisselam ilgili değil. Hüccet getirdiği zaman kavmine kavmi diyor ki e, İbrahim Aleyhisselam diyor ki siz diyor e, ölülere sesleniyorsunuz. Hiçbir faydaya, hiçbir zarara malik olmayan ölülere sesleniyorsunuz. Buna rağmen bunlara kulluk etmeye devam edecek misiniz? Bu ahmaklık değil mi diyor. Onların cevabı ise şu oluyor. Yani onlar İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözüne karşı çıkmıyorlar. Hayır efendim, bu ölüler şöyle medette bulunurlar, şöyle zarar dokundururlar, şöyle çarparlar diyerek muhalefet etmiyorlar diyorlar ki biz atalarımızı bu yolda bulduk, biz atalarımızı bu yolda bulduk, e, biz onların yoluna uyarız. Sen ise hiç öncekilerden duymadınız yeni bir şeyler getiriyoruz diyorlar. Elbette böyle bir kavmin durumu kendilerine bir e, mazeret olmaz ara 74 mi Olabilir. ara olabilir. Şimdi böyle bir durumda mesela sufileri el aldığımızda e, az önce belirttiğim gibi bunların sırf ataları taklide yani kendilerine hüccet ikame edilmesine rağmen Allah Azze ve Celle'nin açık ayetleri e, ikame edilmesine rağmen e, buna karşılık ataları taklidi mi öne sürüyorlar yoksa Allah'ın dininden yani La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyerek girdikleri bu dinde Allah'tan ve Resulü'nden getirdikleri bir delile mi buna muhalefet ediyorlar? Bunun ortaya çıkması lazım. Yani gün gibi bunun ortaya çıkması lazım. Mesela öyle şüphelerle karşılaşırsınız. Allah Azze ve Celle bir ayet zikreder. Bunu ancak akledenler, ilim sahipleri, basiret sahipleri anlar gibi e, ifadeler kullanıyor. Bir sufi tutup şunu diyebiliyor. Yahu işte ben basiret sahibi değilim. Yani bu ilim sahibi değilim. Benim falanca hocam bunu daha iyi anlar diyerek Kur'an ayetlerinin tümünü bu manaya giydirebiliyor. Veyahut bir hadisi anlayamıyor, yaptığı şeyin hadise dayandığını. Mesela daha önce konuşmalarımızda zikrettik belki. Diyor ki adam, Allah'tan korkun sadıklarla beraber olun ayeti rabıtaya işarettir diyor. Yine hadis-i şerifte ki sahih bir hadistir. Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin, yarattıkları hakkında düşünün diyor. Adam bunu tutuyor, işte benim rabıtama delil budur diyor. Ee, ölülerin şeyden sonra kabirlerinde öldükten sonra e, kullara medet edebileceğine dair inancını hadise dayandırıyor. Hadise yaptığı e, sahip olmayan bir hadise dayandırıyor. Bu insana biz bunun e, dayandığı delilin zayıflığını, batıllığını, çürüklüğünü izah etmeden, hücetikamesi yapmadan e, o kimse kafir diyemeyiz. Çünkü o insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba halinde. Yani Allah Resulü böyle dediği için yapıyorum iddiasında. Ha e, Zorlama bir takım düşüncelerle biz bunların samimi olmadıklarını anlayabiliriz. Ama bizim bu tür zorlama düşüncelerimiz, zorlama izahatlarımız e, Allah'ın dininde bir kimsenin küfrüne hükmetmek için yeterli değil. Yani asla itibariyle e, yine tekfirin manileri şartlarına dayanıyoruz. Cehalet ne zaman mazeret olur, ne zaman mazeret olmaz? Kime mazeret olur, kime mazeret olmaz mesesine gelince öncelikle her kim kendisini İslam dininden başka bir dine nispet ediyorsa e, o kimseye hangi dininden nispet ediyorsa o hüküm verilir. Ama bir kimse kendisini İslam'a nispet ediyor, la ilahe illallah diyorsa bu kimsede e, dinen bilinmesi zaruri olan, yani herkesin avamında İlim ehlininde, havasında, seçkinlerin de eşit şekilde bildiği meselelerde cehalet, mazaret olmaz. Bunun dışında kalan meselelerde. Yani e, az önce bir örnek verdim. Namazın terkiyle müzik dinlemeyi biz eşit olarak ele almıyoruz. Çünkü müzik dinlemenin haram olduğu ciddi bir takım delil e, ve ispat gerektiren bir şeydir. Ama namazın terkini hangi Müslümana söyleseniz bugün e, inkar etmez. Edemez yani. Ederse apaçık küfre girmiştir zaten. Biz zinanın haram olduğunu inkar etmek böyledir. Yani bunun gibi dinen bilinmesi zararı olan meseleler vardır. Avamında havasında eşit şekilde bildiği meseleler. Bu konularda cehalet mazeret değildir. Ama mazeret olmamasına rağmen mesela içki içeni biz tekfir etmiyoruz helal saymadıkça. Zinadeni tekfir etmiyoruz helal saymadıkça. Ama inkar ederse haramlığını burada cehalet mazeret olmuyor. Tekfirine mani olmuyor. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. Ee, konuyla paralel diğer bir soru. Ee, tevil konusu. Tevil cehaletin muhteber bir engeli midir? Şartları varsa nelerdir? Her türlü müevvil, tevil edici ee, tevilinde haklı mıdır? Ya da haklılığından ziyade her türlü tevil tevil eden kimse için Tekfirine mani bir hal midir? Bu, bu konuyla ilgili son sorum inşallah. Birkaç soru daha var ondan sonra bırakacağım. Vaktiniz varsa şim, yani yoksa şimdi de bırakabiliriz. Ee, ama varsa birkaç sorum daha var. Selamünaleyküm. Aleyküm. <gülüyor> Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi öncelikle e, tabi biz burada İslam'ın böyle uzmanları uzman ilim ehli olarak konuşmuyoruz. Ama ilim ehlinin zikrettiği bir şey var. Tevhili kabili olan tevil var, tevhili kabili olmayan. Yani kabul edilmeyecek tevhiller var. E, bu ayrım yapılmış ilim ehli tarafından. Ben açıkçası işte tevil şu şekilde olursa kabul edilir, şu şekilde olursa kabul edilmez gibi e, bir detaya girebilecek kapasitede değilim. Ama en azından bir e, bilgi olarak bunu biliyorum. Yani tevil kabul edileni vardır, edilmeyen vardır. Mesela bir eşari'nin, maturidinin getirdiği tevilden dolayı bunlar tekvir edilmezken cehmiler tekvir edilebilmiştir. Herhalde soru bu konudaydı. Dediğim gibi ben tevilin detaylarına gelince bu cidden uzmanlık isteyen bir şey. Ben de bu kapasitede değilim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Usulle ilgili birkaç soru ee, sahabe kavli vacibul ittiba mıdır? Yani mutlak surette hüccet midir? Mutlak surette tefsir kabilinden sahabenin kavli vacibül ittiba, mutlaka ittiba edilmesi gereken bir hüccet niteliğinde midir? Yoksa e, hüccet olmasa bile Kur'an ve sünnetten bir delil bulamadığımız zaman sahabe kavline e, uymamız daha evla mıdır? Yoksa bu konuda üç görüş var. Ben üçünü de zikrediyorum. Ben sizin görüşünüzü almak için soruyorum bunu. Birinci görüş sahabe kavli e, muhalifi olmadığı zaman vacibul ittibadır. Mutlak surette uyulması gerekir. İkincisi yani vacibül ittiba değildir. Mutlak surette uyulması gerekmez. Ama evla olan onu almaktır ki İmam Ebu Hanife böyle diyor. Yani sahabeden alır, duyarsak alırız. Ancak tabiine gelince hum cel ve nehnur ricel onlarda adam bizde adamız diyor. Üçüncüsü sahabe kavlinin. Hiçbir durumda muhalife olmasa bile bir e, hüccet olmayacağı bu Şafii'nin bir rivayete göre görüşüdür. Gazali Şafii'nin bu görüşte olmadığını söylemiş, sahabe kavlinin hüccet olduğu görüşünü söylemiş ve uzun uzun Gazali'ye reddiye çekmiştir. E, Mustasfa isimli kitabında. E, sahabe kavli vacibül ittiba mıdır değil midir yoksa evla mıdır? Yoksa hiç hüccet değil midir Kur'an ve Sünnet Kur'an ve Sünnet'ten bir hüküm bulamadığımız zaman veya veya tefsir kabilinden gelen sözlerini nasıl anlayacağız? Selamünaleyküm. <gülüyor> aleyküm aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi öncelikle sahabe kavli derken e, birinci etapta sahabenin tamamını e, zikrederek başlayayım. E, bu konuda herhangi bir ihtilaf, herhangi bir şüphe yok. Allah Azze ve Celle sahabileri kendilerinden sonrakiler için bir hüccet kılmıştır. Yani kendilerine uyması bakımından, mesela Bakara 137'de eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar diyerek hidayet bulmayı sahabilerin kitap ve sünneti idrak, <gülüyor> kitap ve sünnete iman e, şeklinde bağlamıştır. E, onun dışında, bunun dışında e, işte Nisa suresi 115. ayeti. E, İlk planda doğrudan sabileri e, hedef alır. Yani sabilerin e, bu konudaki önceliğini, ittiba bakımından hüccetliğini ortaya koyar. Biz burada sabilerin e, cumhurunu dikkate alarak bunları söyledik. İkinci etapta e, ferdi olarak sahabe kavillerine gelince Ebu Hanife'den naklettiğiniz söz hakkında bazı eleştiriler var. Birincisi sahih olduğu takdirde. Eğer Ebu Hanife gerçekten böyle bir şey söylemişse, ilim ehlinin bu konuda Ebu Hanife'ye ciddi eleştirileri var. E, Sahih değilse zaten e, sorun yok. Fakat e, usul olarak sordunuz madem. Ferdi olarak sahabeler ele alındığı zaman eğer ihtilaf etmemişlerse, mesela e, sahabeden bir kavil zikrediliyor, sahabeden hiçbirisi bu hususta ona muhalif değil. Bir örnek vermek gerekirse e, İbn-i Ömer radiyallahu anh'ıma e, bayram namazının tekbirlerinde ellerini kaldırıyor. Bu kavli de değil fiili bakın. Kavli de değil e, fiili i̇bn Ömer radiyallahu bir fiili. E, bunun yanı sıra Enes bin Malik'ten, Cabir bin Abdullah radiyallahu e, şu an sıhhatin tam bilmediği e, henüz araştırma, durumda oldum. bazı rivayetler de var. Onların da bayram namazının tekbirlerinde ellerini kaldırdığına dair. Bu konuda Allah Resulü'nün bayram namazında ellerini kaldırdığına dair bir rivayet yok. Tespit edebildiğimiz kadarıyla. Bizden önceki ilim ehlinin de, e, bizim asrımızdan önceki ilim ehlinin de ifade ettikleri bu. Mesela İbn-i zikrettiği gibi. Allah Resulü'nden bir delil yok bu konuda. Fakat e, şu izahda bulunmuş mesela İbn-i i̇bn Ömer radiyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam her fiilini e, tatbik eden Özellikle araştıran ve uygulayan birisiydi. Ve bu konuda da kendisine muhalefet eden kimse yok. Yani e, hayır eller kaldırılmaz diyen. E, ne bir hadis ne de sahabe var. Yani burada bir itiraf yok. Bununla amel etmek gerekir. Bunun gibi. E, tefsir kablinden ele aldığımız zaman yine böyle. Mesela e, sahabe e, bir ayeti tefsirde bulunuyorsa e, tefsir e, burada şahsi görüşle yapılamayacak bir şey olduğundan dolayı ve sahabelerin Kur'an ve sünneti anlamada kendilerinden sonrakilere bir e, hücciyeti olduğuna göre Allah Azze ve Celle onları ön plana çıkarıp örnek olduğunu zikretine göre en azından İslam'dan çıkartmasa bile ehli sünnet ve cemaatten olabilmenin şartı sahabeye ittiba etmektir. Sahabe bu konuda ihtilaf etmemişse ama ihtilaf etmişse tercih sebepleri farklıdır. Bunu e, usulle ilgili kendimizin de yaptığı bir çalışma var. Seslendirdiğimiz fıkıh. Ehladis'in menhecine göre fıkıh e, usulü diyerek. E, orada ayrı ayrı e, örneklerle bunları zikrettik ama burada e, sorunuzla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Sahabe ihtilaf etmemişse bir Kur'an ayetinin tefsirinde bir sahabe bir görüş bildirmiş. Bu ona muhalefet eden yok. Kur'an'ı tefsir edici, izah edici mahiyette bir şeyse bu, o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin görüşüne uymak gerekir. Çünkü onlar yani tefsir meselesi şahsi görüşle söylenebilecek izah edilebilecek bir şey değil. Şahsi görüşle izah edilemeyecek hususlarda sahabe sözünün tercihini engelleyen bazı unsurlar var. Mesela sahabe bu sözü Allah Resulü ve Vesselam'dan almamış olabilir, ehli kitaptan, İsrailiyattan almış olabilir mi gibi bir ihtimal ön plana çıkarsa bu da ayrıca değerlendirilir. Ama ferdi olarak değil de e, cumhur olarak biz burada zikrediyoruz. Sahabe bir konuda bir görüş bildirir de ona muhalefet eden olmazsa o da bir nevi e, cumhur, sahabenin tamamının ifade ettiği gibi bir anlama gelir. E, aslında bu Bayağı bir detaylı mesele ama e, tam olarak e, örneklerle. Mesela sahabe kitap ve sünnete açık e, ifadesine aykırı düşen, açıklama getiren demiyorum bak. Aykırı düşen bir görüşte bulunursa buna ittiba edilmez bir Kur'an ve sünnetin e, açık ifadesi alınır. Mesela açıkça aykırı düşene örnek olarak... Allah Resulü Aleyhissatü vesselam sakalları serbest bırakın diye emir buyuruyor. Ee, İbn e İbn Ömer kıyaslayarak yani hacda saçların kısaltılmasına kıyaslayarak sakalların uçlarından alıyor. Halbuki İbn Ömer radıyallahu bu fiiline delalet eden Kur'an ve sünnetten bir nas yok bilakis Kur'an ve sünnet nassı bunun tam zıttını ifade ediyor. Tam zıttını ifade ettiği hususta böyle bir şey e, bu sahabe sözüyle amel edilemez. Ee, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakta içmeyi yasaklıyor, Enes Radiyallahu anh soruyorlar ya yemek nasıldır diye, Enes Radiyallahu Han da diyor ki, yemek diyor içmekten daha beterdir diyor. Burada biz e, Enes Bin Malik Radiyallahu görüşünü Allah ve Resulü'nün hükmü gibi alamayız. Çünkü e, Allah ve Resulü Aleyhisselatü gelen buna açıkça delalet etmiyor. Ama bir rivayet geldiği zaman, mesela Bezzar'ın diğer bir tarikinde Enes radıyallahu anh bunu Allah Resulü'ne ref ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediğini bildiriyor. O zaman bu vacip oluyor. Kendi görüşünde kaldığı zaman, e, burada Enes radıyallahu anh'ın sözü hüccet olmuyor. Çünkü İbn-i Ömer da biz diyor Allah Resulü'nün zamanında ayakta yer içerdik diyor. Yani burada sahabe görüşü, e, Sahabenin kendisinin arasında bir ihtilaf olduğundan dolayı delil olmuyor. Merfu hadis sabit olursa, bu Bezzar'ın düvet ettiğini söylediğim hadis sabit olursa o zaman e, zaten mesele yok. Selamun Selamünaleyküm. Aleyküm. Selamun aleyküm. <gülüyor> Son iki sorum. ikisini bir sorayım inşallah. Bu arada konuğumuzla ilgili yani şu ana kadar konuştuğumuz konularla ilgili Ebu Muazza sorusu olan arkadaşlar varsa benim özelime yazabilir seçip tercih ettiğimi ben kendisine sorabilirim. Bunu söyleyeyim. Ve aynı şekilde kendisi cevaplamak isterse cevaplar. Vakti yoksa cevaplamaz. Ee, ben özelimi açtım inşallah. O da yine açmayacağız. Ee, sorusu olan varsa bu konularla ilgili konuştuğumuz konularla ilgili sorusu olan varsa ben iletebilirim. Kendisi cevap vermek isterse ister. Son iki soru. Şimdi Kur'an ve sünnetteki lafızlar iman, küfür, İslam, fısk gibi birçok lafızlar mevcut. Bu lafızlar asıl olan nedir? Kelamda manayı hakikattir. Ee, asıl olan kelamda manayı hakikattir. ıstılah manasıdır. Tabi bazı durumlarda da meceaza gidebiliyoruz. Yani mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sıbabul muslim fıhun küfründür." Burada küfür ıstılah manasında dinden çıkaran, sahibine ebedi cehennemlik yapan bir küfürdür ancak bir karine olduğu zaman asıl anlamından çıkıp mecaz anlamına küfrün dune küfür gibi anlamına gidebiliyoruz. Genel olarak İslam, iman ve hatta Allah'ın sıfatları yed gibi veya buna benzer konularda kelamda yani sözde asıl olandan çıkıp mecaza gitmemizi gerektiren şartlar var mıdır? Bu şartlar varsa nelerdir? Yoksa her halükarda asıl olanı mı almakla mükellefiz? Sahabe kavli veya ulema kavli kelamda asıl olanı meceze hamletmek için yeterince bir delil midir? Birinci sorum bu. Son sorum ise şey Şeyh Elbani'nin El Kufru Kufran isimli neşit kasedinde ahlaksız bir insan Allah'a küfrederse bu kişi bununla kafir olmaz diyor ki bu oldukça tepki alan bir görüşü ee, halbuki selefe göre Allah'a küfreden, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme küfreden kişi icmaen istitabe dahi uygulanmadan hadden yani riddeten öldürülür. Ee, onun bu görüşü hakkında sizin düşünceniz nedir? Başka sorum yok inşallah. Buyurun. Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. <gülüyor> aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi e, saat bu arada epey geç olmuş. Ben müsaade isteyeceğim inşallah. Yalnız şu e, son söylediğiniz e, ben tam anlamadım ama yani bu Elbani'nin sözüyle ilgili olarak e, dikkatim dağıldı bir anda. Özelden çünkü e, bir soru yazıldı. Hakkınızı helal edin. E, şimdi Elbani e, bizim için yani mutlak surette hüccet değildir o ehli Sünnet'in alimlerinden kabul ettiğimiz birisidir. Bu ilme e, hizmet etmiş birisidir. Biz onu öyle kabul ederiz. İsabet ettiği yerlerde kendisinin sonuna kadar arkasındayız. Destekçisiyiz ama hata ettiği yerlerde böyle bir hata ispatlanırsa yani her ne kadar meseleyi anlamasam da yani sorduğunuz konuyu e, tam anlayamadım ama e, böyle bir hatası varsa e, biz zaten bu <gülüyor> E, taklidin her türlüsüne karşıyız. Kim olursa olsun. Bu şekilde yani her sözü alınabilecek, hiçbir sözü atılmayacak olan sadece Allah ve Rasulünü biliriz. Bu şekilde e, akidemizi belirlemişizdir. Mecas konusunu e, araştırma durumundayım. Yani sonuç, netice ifade edecek bir şey söyleyemem bu konuda. Fakat en azından Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda ehl-i sünnet ve cemaatin mecazı kabul etmediklerini biliyorum. Ee, yani bunlar hakiki anlamdadırlar. Mecaza hamledilmezler. Ee, mecaza hamletmek için yani e, zahir manasından sarf etmek için diyelim mecazla demeyelim. Zahir manasından sarf etmek için mutlaka e, ayrı bir delil gerekir. Ee, bu konuda daha fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Ee, dediğim gibi e, mecaz konusunu henüz araştırıyorum. Peki selamun aleyküm. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ee, odayı açayım inşallah. Teşekkür ederim ee, cevap verdiğiniz için. Arkadaşlar bu konuşma şunun üzerine yapılmıştı. Lingi varsa lingini atabilir Ebu Muaz. Kendisi bir kitap yazmıştı. güzel Yani bir risale veya kitap diyelim inşallah. Güncel havariç akidelerine selefin sabit akidesinden cevaplar. Lingi olan varsa linki atabilir. Ee, dileyen okuyabilir oradan. Ben bu kitap üzerine bir çalışma yapıyorum. Bu kitap üzerine bir çalışma yapıyorum. Beş kere okudum. Yani beş kere okuma imkanım oldu. Şimdi tabii çalışma red. Yani az çok beni tanıdığınız için az çok beni tanıdığınız için red mahiyetinde bir e, ifade. Ben Ebu Muaz'a şunu söyledim. Yani ben sizin görüşlerinizi reddedeceğim. Sadece kitaptan değil, sadece kitaptan değil, şeyden reddedeyim. Yani en azından sizden de dinleyeyim ki size zulmetmiş olmayayım istedim. Ebu Muaz'ın söylediklerine itiraz etmememin sebebi, konuşma bu minvalde değildi. Yani itiraz etmediğim zaman, Kötü niyetli kimseler bak siz kabul ettiniz demesin böyle bir çıkarımda bulunmasın başta anlaşmamız konuşmamız bu şekildeydi ee, sohbeti link yaparız inşallah ben kaydettim ben link yaparım dinlersiniz link yaparım dinlersiniz dediğim gibi anlama adına yani karşımızdakini en azından muhalefet edeceksek bile anlayalım Anladığımıza muhalefet edelim. Yoksa karşımızdakinin söylemediklerini ona nispet edip arkasından ona yüklenmenin e, adalet açısından uygun olmadığını düşünüyorum. Kardeş hepsine cevap verildi. Linkten dinlersiniz inşallah. Yani bu soruların sizin sorduğunuzun hepsine cevap tek tek verildi. Yani en azından ben sorduğum sorularımın cevabını aldım. E, vakti de olmadığı için... <gülüyor> Allah'ın hükmünü araştırın Ebu Muaz'ın hükmünü Ne yapacaksınız Diyor ee, Diyeceğimiz bu kadar Diyeceğimiz bu kadar İnşallah yine bu minvalde Ve bu usulde konuşmalarımız Ve sohbetlerimiz Mutlak surette devam eder En azından Hatalar varsa hataları düzeltme Yanlışlar varsa, akidevi dahi olsa ne, ol, ne şekilde olursa olsun ee, ol, olduğu sürece bu şekilde devam ederiz farklı konularda. İnşallah. Ben dediğim gibi sorularıma cevap aldım. Sorularıma cevap aldım. İşte takribut tekzip ee, böyle denmesin inşallah. İnşallah böyle denmesin. Ee, i̇nşirah Görüş bildirmememizin sebebi, konuşmamızın minvali herhangi bir konuda münazara etmek, konuşmak, fikir taatisinde bulunmak değildi. Ben kendisine konuşmanın ne minvalde olacağını ilettim. Bu şekilde kabul etti. Şimdi ben bu minval üzere hareket etmez de itiraz getirir veya işi münazaraya dökersem, Sözüme sadık kalmamış olurdum. Sözüme sadık kalmamış olurdum. Veya en azından ihanet etmiş olurdum. Bundan dolayı verir vermez fark etmez yani. Yani verir vermez. Ee, bu şeydir. Ha yani o zaman da öyle yaparız. İnşallah ben kaydı da ve rabbil alamin diyerek